Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz milli bayramlarımız. Milli bayramlar bir milletin gurur ve zafer günleridir. Halk... Bu günleri coşkuyla kutlar. Bu önemli günlerde çeşitli gösteriler ve kutlamalar yapılır. Halk bu etkinliklerle yaşadığı o büyük günleri tekrar hatırlar ve gururlanır. Milli bayramlar ülkemizde de coşkuyla kutlanmakta. Bu bayramların resmi olarak kutlananları aylara göre şunlardır. 23 Nisan Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Şimdi kutlamakta olduğumuz bu bayramlar hakkında kısa bilgiler verelim. 23 Nisan Çocuk Bayramı 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu günü Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etmiştir. Bu bayramda çeşitli kutlamalar yapılır. Yapılan etkinliklerde genellikle çocuklar rol alır. Devletin değişik makamlarına çocuklar geçici olarak oturur. Yabancı ülkelerden küçük konuklarımız ülkemize gelir. Bugün Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına armağanıdır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bu tarihte Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştır. Bu bayram gençlere armağan edilmiştir. Bu bayramda çeşitli gösteri ve kutlamalar yapılır. Gençler bu kutlamalarda rol alır. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bu tarihte Türk ordusu büyük taarruzu kazanarak düşmanı geri püskürtmeyi başarmıştır. Kazanılan bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok büyük payı vardır. Bu yüzden bu önemli gün ülkemizin bütün fertleri tarafından coşkuyla kutlanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Türk milleti kazanmış olduğu büyük zaferlerle Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Bu bayram Türk halkı tarafından Birlik ve dayanışma içinde her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Vermiş olduğumuz bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Türk milleti tarihte birçok zafer kazanmıştır. Bu zaferler sonucu milli bayramlar ortaya çıkmıştır. Bu dört bayram resmi olarak kutlanan bayramlardır. Kazanılan birçok zafer de bayram olarak kutlanabilir. Milli bayramlar, milletin tarihle olan bağını da kuvvetlendirir. Bizim gibi şanlı bir tarihe sahip olan millet için bu önemlidir. Milli bayramlar, geçmişimizle günümüz arasında köprü görevi görür. Bu da ülkemizin ilerlemesine yardımcı olur. Milli bayramlar, tüm ülkelerde coşkuyla kutlanmalıdır. Bu bayramların önemi, gençlere ve çocuklara iyi kavratılmalıdır. Milli Bayramlar, genç neslin devletine ve milletine sahip çıkmasını sağlar. Şimdi de yapacağımız konuşmayı, Milli Bayramlarımızın hayatımızdaki önemini düşünerek dinleyelim. Ayşe, hadi kızım kalk. Bu saate kadar yatılır mı? Uykucu kızım benim. Tamam anneciğim kalkıyorum. Acele et bayrama geç kalacağız. Abin erkenden gitti. Ama abimin görevi var. Benim ne zaman bayram görevim olacak anne? Önümüzdeki yıl kızım. Okula başlayacaksın ya önümüzdeki yıl. Keşke önümüzdeki yıl hemen gelse de ben de bayramda görev alsam. Gelir kızım gelir merak etme. Hadi kalk elini yüzünü yıka. Kahvaltıya gel. Günaydın kızım. Neredesin he? Geldim dedeciğim. Bayram kıyafetlerimi giyiyorum. Ayşecim, sütün hazır. İçebilirsin. Teşekkür ederim anneciğim. Ayşe söyle bakalım kızım. Bugüne neden çocuk bayramı diyoruz? Çünkü Atatürk bu kutlu günü çocuklara armağan etmiştir. Aferin kızıma aferin. Mustafa Kemal bu bayramı bütün çocuklara armağan etmiştir. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinden küçük kardeşlerimiz gelecek. Konuğumuz olacaklar unutma kızım. Bütün çocuklar kardeştir. Bu bayram dünya kardeşliğini de pekiştirir. Evet dedecim. ben bütün çocukları kardeşim gibi çok seviyorum. Dünyada herkes kardeş olsun istiyorum. Aferin benim canım kızıma. Bu kardeşliğe öncülüğü Türk çocukları etmeli unutma kızım. Unutmam anneciğim unutmam. Emre bugün belediye başkanı mı olacak? Evet. Bugün herkes çocuklarımızın emrinde olacak. Keşke abimin yerinde olsa. Seneye kızım. Seneye sen de vali olursun inşallah. İnşallah dedeciğim inşallah. Hadi kahvaltıyı bitirelim. Geç kaldık. Tamam gidiyoruz. Sen arabayı çalıştır. Tamam hanım. Güzel bir gün geçirdik değil mi dedeciğim? Evet yavrum Çok heyecanlıyım Önümüzdeki bayram benim de görevim olacak Evet kızım İstersen şimdiden hazırlık yapalım Evet anneciğim Elbise almaya gidelim mi? Daha çok zaman var kızım Hem daha görevin bile belli değil Bir bayram daha bitti Sırada 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı var Bu bayram da güzel olacak o bayramda ben görev alacak mıyım peki dedeciğim? Daha çok var kızım çok. Liseye gittiğin zaman görev alacaksın tabii. Emre geldi mi? Geldi geldi. Hoş geldin Emre. Ne yaptın oğlum bugün? Çok güzeldi babacığım. Belediye başkanı ve çalışanları bana çok iyi davrandılar. Sıra Ayşe'de. Ayşe vali olacak. Evet ben vali olacağım. Vali daha büyük. Evet, benim kızım vali olacak. Siz her şeye layıksınız. Doğru diyorsun Mustafa. Bu ülkenin güzel çocukları her şeyin en iyisine layık. Dede, bugün bizi Anıtkabir'e götürür müsün? Gerçekten çok iyi olur. Hadi o zaman hep beraber hazırlanalım ve bugünü Anıtkabir'de geçirelim. Evet, çok iyi olur. Böylece... Bugünü daha da anlamlı kılmış oluruz çocuklar. Hadi. Yaşa dedeciğim, yaşa! Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz milli bayramlarımızdı. Milli bayramlar, bir milletin gurur ve zafer günleridir. Halk bugünleri coşkuyla kutlar. Bu önemli günlerde çeşitli gösteriler ve kutlamalar yapılır. Milli bayramlar ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.